Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem'in Güzel Ahlakı Eser İsmet Çalapkulu Önsöz İnsanların huzurlu, onurlu ve mutlu bir hayat yaşayabilmeleri için Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem'in güzel ahlakını örnek almaları ve onun gibi yaşamaları gerekir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Kalem Suresi 4. Ayet Hiç şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzerinesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en yüce övgüsüne mazhar olmuştur. O bizzat Allah tarafından özel olarak eğitilmiştir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, insanlığın iftihar tablosudur. Kıyamete kadar gelmiş ve gelecek bütün insanlar için en güzel bir örnek teşkil etmektedir. Onun yapmış olduğu tebliğlerle insanlık yeniden hayat bulmuş, öz kızlarını diri diri toprağa gömecek kadar vahşi bir toplumu çok kısa bir zamanda düzeltip, dünyanın en ahlaklı insanları haline getirmiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin örnek alınmasını bizzat Allah Celle Celaluhu emretmiştir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ahzab Suresi 21. Ayet Allah'ın Resulünde sizin için güzel bir örnek vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Onun ahlakı Kur'an ahlakıdır. İki cihan güneşi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yüce ahlakını anlatmak, satırlara sığdırmak mümkün değildir. Onun taşıdığı üstün vasıfları bugüne kadar hiçbir insan tam olarak anlatamamıştır çalışmak bizden tevfikse Allah'tandır. İsmet Çalapkulu. İstanbul 2012. 1. bölüm. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı. Peygamberimizin güzel ahlakı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Arabistan'da bulunduğu asırda halk tamamen atalarından gelen ahlak dışı esas ve prensiplere göre hareket etmekteydi. O zamanlar, içki, kumar, fuhuş, onların ortak eğlence ve geçim kaynaklarıydı. Adam öldürmek, gasp yapmak sık sık karşılaşılan olaylardandı. Kız çocuklarını toprağa diri diri gömecek kadar insanlık dışı vahşi ve çirkin hareketleri vardı. Kadınlar bir eşya gibi pazarlarda alınıp satılıyordu. İnanç olarak da putperestlik hakimdi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir vahşi, cahil ve merhametsiz bir milleti ıslah etmek için gönderilmişti. Görevini yaparken çok büyük eziyetlere maruz kalmış, fakat bugüne kadar yeryüzünde hiç kimseye nasip olmayan kısa bir sürede benzersiz inkılaplar gerçekleştirmiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem putperestlik yerine tevhid dinini getirmiş ve asırlardan beri birbirine düşman olan kabileleri barıştırmıştır. Birlikte huzur, güven ve sevgi içinde kardeşçe yaşamalarını öğretip, içki, kumar ve zinayı tamamen yasaklamıştır. Onun yetiştirdiği güzide sahabeler, kıyamete kadar bütün insanlara örnek teşkil eden birer şahsiyet olmuşlardır. Bugün dahi ahlaki yönden sahabelere denk hiçbir beşer yoktur. Allah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ali İmran Suresi 159. Ayet O vakit Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi.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 eşsiz bir ahlaka sahip olduğu ve bütün insanlara kıyamete kadar örnek bir şahsiyet olarak gönderildiği için büyük değişimleri kısa bir zamanda gerçekleştirdi. İnsanlara tebliğ ettiği ilahi mesajla dünyayı karanlıktan çıkardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece kendi asrı için gönderilmemiştir. Kıyamete kadar gelecek bütün insanlara Hayatın her konusunda canlı bir örnek olmuştur. Ona her şeyi bizzat Allah Celle Celaluhu öğretmiştir. Hiç kimseden ders almamış ve kimseyi taklit etmemiştir. Okuma yazma bilmediği halde insanlara kıyamete kadar ilim, irfan ve nur saçmış eşsiz bir zattır. Allah Celle Celaluhu onu örnek almamızı bizlere emretmektedir.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 Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı Allah Celle Celaluhu tarafından ayetlerde övülmektedir. Allah tarafından eğitilmiş ve terbiye edilmiş olduğu için çok özel bir ahlaka sahiptir. Yine başka bir ayette insanlara mükemmel bir örnek olarak gönderilmiş olduğu bildirilmektedir. Ahzab Suresi 21. Ayet Andolsun ki, Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın canlı bir şahidi olmuştur. Kur'an'ın emrettiği her şeyi kendi hayatında bizzat uygulamıştır. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Tevbe suresi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 Allah Celle Celaluhu çok şefkatli ve pek merhametli olan sıfatlarını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Enbiya Suresi 107. Ayet Resulüm, biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik. Kıyamete kadar onun gibi eşsiz ahlaka sahip hiç kimse gelmemiş ve gelmeyecektir. Bütün insanların ve cinlerin kıyamete kadar tek peygamberidir. Getirdiği ilahi mesaja tam uyanlar dünya ve ahirette cennet hayatı yaşayacaklardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlaka ait hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Ben, Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Müsnet Güzel ahlak dinin yarısıdır. Cami-ü İmanı en kamil müminler, ahlaken de en güzel olanlardır. Ebu Davud Sizin en iyiniz, ahlaken en iyi olanınızdır. Buhari İyilik ahlak güzelliğidir. Günahsa insanların bilmesini istemediğin vicdanını rahatsız eden şeydir. Müslim. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel ahlaktan daha güzel bir miras bırakmamıştır. Tirmizi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adaleti Adalet, her şeyi hikmet icabı yerli yerine koymak, her hakkı hak sahibine vermektir. Adaletin zıddıysa zulümdür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dünyayla olan ilişkisini kesmemiş, İslam'ı tebliğ ve yaymak için yüzlerce birbirine düşman olan Arap kabilesiyle ayrı ayrı ilgilenmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabileler arasındaki çeşitli ihtilafları adil bir şekilde çözmüş, hiçbir zaman adalet ve merhametten zerre kadar ayrılmamıştır. Onun için bütün Arap kabilelerinin sevgi ve saygısını kazanmıştır. Kısa bir zaman içinde İslam'ı Arabistan'a yaymayı başarmış yegane insandır. Müslüman olmayan Yahudi ve Hristiyanlar da aralarındaki ihtilafları çözmek için adil davranan ve hiçbir zaman taraf tutmayan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlardı. Aralarındaki çeşitli ihtilafları onların kendi kanunlarına göre çözüyordu. İnancından dolayı kimseye ufacık dahi haksızlık yapılmamıştır. Hiç kimse mal, mülk, mevki, şöhret ve mertebesinden dolayı farklı bir uygulamaya tabi tutulmamıştır. Allah Celle Celalühü Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Nahl suresi 90. ayet. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O Düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Allah Celle Celaluhu bu ayette dünya nizamını sağlayan şu üç esası insanlara emretmektedir. Adalet, hakkı hak sahibine vermek, ihsan, iyilik ve hayırlı işler yapmak, akrabaya yardım, uzak ve yakın olan bütün akrabalara iyilikte bulunmak,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 Şahitlik yapacak olan kimsenin doğru şahitlik yapması, sadece Allah'tan korkarak hareket etmesi açıkça emredilmektedir. Yine Allah Celle Celalühü Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Maide Suresi 8. Ayet Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin,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 bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş ganimetlerini dağıtmaktayken yoğun bir kalabalık vardı. Ashabtan biri haddi aşarak Peygamberimizin sırtına çıkarcasına üzerine abanmıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elinde bulunan ince hurma değneğiyle onu ikaz ederken yanlışlıkla değnek sahabenin yüzüne geldi. Ve sahabe hafif bir şekilde yaralandı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deneyi sahabenin eline vererek, ''Hakkını al!'' buyurdu. Sahabe ise, ''Ben hakkımı size helal ediyorum.'' diye cevap verdi. Bu örnek, adaletin gecikmeden bizzat kendisinde uygulanmasını sağlamış oldu. Adaletin yerleşmesinde devlet başkanı, zengin ve rütbeli her kim olursa olsun fark etmeyeceğini ashabına ifade etti. Sahabelerden Ebu Hadrat bir Yahudiden borç para almıştı. Vade dolduğu için Yahudi alacağını ısrarla istiyordu. Ebu Hadrat üstündeki elbisesinden başka hiçbir mal varlığı olmadığını belirtti. Sahabe borcunu ödemesi için Yahudiden bir süre vermesini istedi. Yahudi bunu kabul etmedi. Sahabeyi alıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirdi. Ve alacağını ondan tahsil etmesini istedi. Sahabe, ileride elinde bir para geçince borcunu ödeyeceğini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyledi. Peygamberimiz, sahabenin yapmış olduğu bu teklifi kabul etmedi ve borcunu hemen ödemesini istedi. Sahabe, bunun üzerine bir kısım elbiselerini satarak borcunu ödedi. Yine bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hurma bölüşümü için Abdullah bin Seh'le yeni Muhlise'yi Hayber'e görevli olarak göndermişti. Abdullah'ı bir kısım kimseler yolda öldürdüler. Muhlise öldürenleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip şikayette bulundu. Peygamberimiz Muhlise'ye sordu. Yahudilerin Abdullah'ı öldürdüklerine dair yemin edebilir misin? Muhlise, olayı kendi gözüyle görmediği için yemin edemeyeceğini beyan etti. Halbuki Hayber'de Yahudilerden başka hiç kimse yoktu. Fakat Abdullah'ı Yahudilerin öldürdüklerine dair olayı gören hiçbir görgü şahidi yoktu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, öldürülen Abdullah için devlet hazinesinden yüz deve kan bedeli ödedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem suç kesin delillerle sabit olmadıkça vicdani kanaatle hüküm vermezdi. O yüzden taraflardan davaları için şahit getirmelerini isterdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatına yakın tarihte son hastalığında sahabeleri toplayarak onlara şöyle buyurdu. Ey insanlar! Sizlerden ayrılma vaktim oldukça yaklaştı. Eğer birinizin sırtına vurmuşsam, işte sırtım, gelsin vursun. Birinizin malını almışsam, işte malım, gelsin alsın dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca hakkaniyet ve adaletten asla ayrılmamıştır. Bu hususta adaleti esas almıştır başkasına yapılacak en küçük haksızlığa dahi gönlü razı olmamıştır. Haksız yere başkasına ait bir şeyi almak zulümdür. Zulmün sonucuysa acıklı bir azaptır. Ancak adaletin gerçekleşmesiyle insan vicdanı rahat etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Nisa suresi 58. ayet.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 Kabe'nin anahtarları o gün henüz Müslüman olmayan Osman bin Talha'da bulunuyordu. Hazreti Ali radiyallahu anh, anahtarları ondan alarak Kabe'yi açtı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem içeriye girerek iki rekat namaz kıldı. Amcası Hazreti Abbas radiyallahu anh, gelip Kabe'nin anahtarlarını talep etti. Bu şerefli görevin kendisine verilmesini istedi. Ancak bu ayet nazil olunca, Anahtarları bu görevi hakkıyla yapan eski vazifeli Osman bin Talha'ya geri verdi. Bu güzel olay Osman bin Talha'nın Müslüman olmasına vesile oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adaletle ilgili bir kısım hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Yer ve gök adaletle ayakta durmaktadır. Ebu Davud Adaletle hükmeden idareciler, hiçbir gölgenin bulunmadığı mahşer gününde arşın gölgesinde gölgeleneceklerdir. Buhari Cennete giren üç gruptan biri de adaletli kimselerdir. Müslim Bir kimsenin hakkına tecavüz ederek ona zulmetmiş olan kişi, hak sahibiyle hesaplaşmadıkça cennete giremeyecektir. Buhari Müslim İbn Mace Mazlumun bedduasından sakının. Çünkü o dua ile Allahu Teala arasında perde yoktur. buyurmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adaletle davranan kişileri her zaman övmüştür. Hakk'a tecavüz eden zalimlere de karşı çıkmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefkat ve merhameti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok şefkatli ve merhametliydi. Onun merhameti bütün canlıları kapsamıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine hakaret edip alaya alan, eziyette bulunup canına kastetmek etmek isteyen düşmanlarına bile merhametini hiçbir zaman esirgememiştir. Onun adeta güneşe benzeyen engin şefkatinden herkes istifade ediyordu. Hasta, fakir, köle ve yetimlere iyilik ve yardım hususunda mutlaka öncelik tanıyordu. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alemlere rahmet olarak gönderildiği, müminlere karşı çok merhametli ve şefkatli olduğu açıkça bildirilmiştir. Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Enbiya suresi 107. ayet. Resulüm biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik. Başka bir ayette Allah Celle Celaluhu bizlere şöyle haber vermektedir. Tevbe suresi 128. ayet. Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Allah Celle Celalühü bu ayette kendi isimlerinden olan çok şefkatli ve pek merhametli sıfatlarını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vermiştir. Daha önce bu iki sıfat hiçbir peygambere verilmemiştir düşmanlarına dahi şefkat ve merhametle muamele ederdi. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in çocuklara karşı olan şefkati. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem çocukları çok sever, onları öper ve okşardı. Yeryüzünde onun gibi merhametli ve şefkatli hiç kimse gelmemiş ve gelmeyecektir. Arabistan'da çocukları sevmek pek hoş karşılanmıyordu. Hatta ayıp bile sayılıyordu. Çünkü o zamanlar orada bir vahşet hüküm sürüyordu. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadar benhametten yoksun bir toplum yaşıyordu. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunu Hazreti Hasan radıyallahu anhı kucağına almış seviyordu. Huzuruna gelen bir kişi bu olaya hayret etti. Benim on tane çocuğum var. Bugüne kadar bunlardan hiçbirini öpmedim dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adama hitaben şöyle buyurdu. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Buhari Başka bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Yerde olanlara merhamet ediniz ki gökte olanlar da size merhamet etsinler. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda secdedeyken torunu Hazreti Hasan radiyallahu an sırtına çıktı. Düşmemesi için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdeyi uzattı ve sırtından ininceye kadar onu bekledi. Yüce Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem her zaman öksüz ve yetim çocukları himaye eder, keder ve sevinçlerine ortak olurdu. Bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. Yoksulların geçimlerini üzerine alan bir Müslüman, Allah yolunda cihad eden mücahid gibi yahut gündüzleri oruçlu, geceleri de ibadetle meşgul olan kimse gibidir. Buhari. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayatı boyunca hep yoksul ve fakir çocuklarla beraber olmuş, onlara ikram ve yardımda bulunmuştur. Kölelerin azat edilmesi için Müslümanları hep teşvik etmiştir. Ayrıca kölelerin hürriyete kavuşmaları için hazineden pay ayırmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayvan sevgisi Hayvanlar da birer can taşıdıkları için onların da insanlar üzerinde hak ve hukukları vardır. Onların da hak ve hukuklarına mutlaka riayet etmek lazımdır. Bilhassa hayvanları aç ve susuz bırakmamak, taşıyamayacakları ağır yükleri onlara yüklememek gerekir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Her can taşıyan varlığa yapılan iyilikte sevap vardır. Buhari. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayvanlara karşı da engin bir iyilik ve merhameti vardı. Arabistan'da diri hayvanların etlerini ve yağlarını, develerinse damarlarını kesip kanlarını alıyorlardı. Daha sonra kestikleri bu yerleri dikerlerdi. Bu olay hayvanlara büyük bir acı ve ızdırap verirdi. Araplar, diri hayvanları hiç acımadan hedef tahtası yaparlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yapılan bu kötü ve çirkin hareketlerin hepsini şiddetle yasaklamıştır. Ayrıca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına şu kıssaları anlatmıştır. Bir adam susamış bir köpeğe, kuyuya inip, Ayakkabısıyla su içirdiği için Allah'ın affına mazhar olmuş ve cennete girmeye hak kazanmıştır. Bir kadınsa ceza olarak bir kediyi bağlamak suretiyle hapsetmiş, dışarı çıkmasına mani olmuştu. Kediyi aç ve susuz bırakıp ölümüne neden olduğu için bu kadında cehennemlik olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cömertliği Hazreti Peygamber, iyilik yapma konusunda insanların en cömertiydi. Yetimlere, yoksullara, muhtaçlara ve misafirlere karşı çok cömert davranırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayatı boyunca kendisinden bir şey talep eden hiç kimseyi geri çevirmemiştir. Talep edilen şey elinde varsa hemen verirdi. Yoksa borçlanıp istenen şeyi temin edip ihtiyaç sahibine verirdi. Bilhassa Ramazan ayında daha da fazla cömert olurdu. Vahiy meleği Cebrail aleyhisselam her gece gelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Kur'an okurdu. O zamanlarda insanların üzerine büyük bir rahmet inerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem maddi ve manevi her konuda ihtiyaç sahiplerine mutlaka yardımcı olurdu. Bir gün Bahreyn'den Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme fazla miktarda para, altın, gümüş ve bazı değerli eşyalar hediye gelmişti. Bütün hediyeleri cami avlusunda bırakmış, namazdan sonra hiçbir şey kalmadan gönderilenlerin hepsini dağıtmıştır. Muhayrik adında bir Yahudi, yedi bağını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hediye etmişti. Peygamberimiz ise bu bağlardan elde edilen gelirlerin hepsini fakir, yoksul ve yetimlere dağıtmıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç ayrım yapmadan herkesi kapsayan cömertliği sayesinde her zaman borçlu yaşadı. Ömrünün büyük bir kısmını da darlık içinde geçirdi. Yine borçlu olduğu bir zamanlarda, Fedek'ten ona dört deve yiyecek hediye gelmişti. Hazreti Bilal radiyallahu anha, yiyeceklerin bir kısmını pazarda satmasını emretmiş, gelen paranın bir kısmını borçlarına vermişti. Geriye kalanları ise yetim, muhtaç ve yoksullara dağıtmıştır. Hazreti Bilal radiyallahu an, o gün kalan yiyeceklerden az bir şeyi dağıtmayınca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yiyeceklerin hepsi dağıtılmadığı için o gece eve gitmemiş ve mescitte kalmıştı. Yiyeceklerin hepsi dağıtıldıktan sonra evine gitmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında altın, gümüş veya dinar varken asla sabahlamazdı. Mutlaka bunlara ihtiyaç sahiplerine dağıtırdı. Bir gün peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem bir yerden çok miktarda dinar hediye olarak gelmişti. Hepsini dağıtmış sadece altı dinar kalmıştı. Onları da dağıttıktan sonra işte şimdi içim rahatladı buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Mallarını gece ve gündüz gizli ve açık hayra sarf edenler var ya, Onların mükafatları Allah katındadır. Onlara korku yoktur. Üzüntü de çekmezler. Bakara Suresi 274. Ayet Bu ilahi mesajın gereğini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında her zaman uygulamıştır. Elinde bulunanların hepsini infak etmiş, fakir, muhtaç ve yetimleri her zaman himaye etmekten bir an bile geri kalmamıştır. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber vermektedir. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma, sonra kınanır, kaybettiklerinin hasretini çeker durursun. İsra Suresi 29. Ayet Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Üstündeki gömleği çıkartıp verinceye kadar yanında ne varsa hepsini ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştır. Bunun üzerine Allah bu ayeti indirmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cimrilik ve cömertlik için şöyle buyurmuştur. Cömert Allah'a yakındır. Cimri ise uzaktır. Cömert kimselerin yiyeceği şifadır. Cimri kimselerinse ise hastalıktır. Mü'münde şu iki haslet bulunmaz. Cimrilik ve kötü huy. Tirmizi.